bir Müslüman Bakara suresini Ali İmran suresini okuduğu zaman kıyamet günü hatta kıyametten önce kabirde melekler onu azap etmeye geldiğinde yapmayın bizi okumuştu bu insan diye Bakara suresinin Ali İmran suresinin şefaat edeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber verdiği gibi bu şefaatin kıyamet günü bir bulut gibi onun üzerinde dolaşacağını haber verdiği gibi, 3 kız büyütmüş, ümmete 3 ana yetiştirmiş bir anne, bir babanın da kıyamet günü, şu veya bu günahından dolayı, cehenneme girmeyeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bu cihad etmiş birisi, çünkü Uhud'da cihad etmek kadar, Bedir'de cihad etmek kadar, zor kız çocuğu yetiştirmek, Zor olmasaydı Allah bu vaatleri Peygamberinin ağzından Bizi ulaştırmazdı